Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun. Ee, hocam, e, protez saç kullanmak haram mı, günah mı, helal mi? Onu öğrenmek istiyorum ben. Protez saç değil mi? Evet, protez saç. Yani bunun bir günahı var mı? Musul e, e, abdezi geçer mi, geçmez mi? E, sorusuna e, cevap arıyorum ben bile. Yani Teşekkür ederiz efendim. Protez saç kullanmak ilgili çeşitli teşvik ve var. Teşekkür ederiz. Sayılı akşamlar diyoruz. Protez saç kullanılır mı? Protez saç. Herkes bir şey söyler ben de söyleyeyim. Buyurun. Prote, bir kere evvela e, peruk meselesinden yani başkasının saçını getirip takmanın e, caiz olmadığını Peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz. Bu sırf başkasına ait saçı, iyiyeti saçı başa getirip yerleştirme noktayı nazarındandır. Peygamberimizin doğrudan yasaklamasından dolayıdır. Bunun da istisnası var diyoruz ki biz eğer bir insan gerçekten saçsızlığı dolayısıyla ruh dünyasında bozukluklara uğrayacak derecede hassas bir yapıya sahipse, eh bu olabilir. Din buna çok katı yaklaşmaz diye bir düşüncesi vardı din İşleri yüksek kurulunun. Ancak kalıcı saç yani protez saç protez dediğimiz şey herhalde peruk gibi bir şey bu tamamen başa yapışı kalmak üzere deriye yapıştırılıyor bu bunu e, efendim bu artık o başın malı oldu derseniz yani yabancı saçı başa yapıştırmış olmayı bir tarafa bırakacak olursak gusül abdesti noktayı nazarından mesele bak, meseleye bakacak olursak efendim bu iğreti de olsa artık buna yapıştı bu saçın bu başın malı oldu bu saç derseniz bir şey olmaz ama acaba öyle oldu mu Hmm. Yani o iğreti saç sırf oraya yapışmakla o başın malı oldu mu? Yani o saçın getirip yapıştırdığımız o suni kısım hakikaten alttaki derinin hükmünü aldı mı? Ben almadığı kanaatindeyim. Yani Biz, bu dolgudaki gibi tamamen o ilelebet orada duracak gibi mi? Biyorsunuz dolguda mi? zaruret var burada zaruret yok. Hmm. Zarureti söyledik zaten. Yani önceden. Hakikaten ruh dünyasında adamın denge bozukluğuna sebep olacaksa peruk vesaire yapabilir ama gusle gene gusül gusüle engel olacak şekilde yapıştırmaya gene izin vermez o. Yani o psikolojik hmm. zarureti giderecek neyse tıbbi müdahale o yapılır. Evet. Ama burada yapıştırmada bir de suyun saça deriye ulaşmasına engel olacak durum var. Onun çok doğru olmadığı düşüncesindeyim ben. Evet.